Kadir Suresi Mekke'de nazil olmuş olup beş ayettir. Kadir, mevki, şeref, değer, azamet manalarına gelir. Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla İnnâ <fî> ve mâ mâ <qadri> Biz Kur'an'ı indirdik Kadir gecesi. Bilir misin nedir Kadir gecesi? Leylətul-Qadr xeyirum min alfi şahır. Bin aydan daha hayırlıdır Kadir gecesi. O gece Rab'lerinin izniyle ruh ve melekler her türlü iş için iner de iner. Artık o gece bir esenliktir gider. Ta tan ağrana kadar.